Az miktar bir paranın, az miktar bundan bir paranın sahibi çıkmazsa biz kullansak olur mu durumumuz iyi değilse? Evet. Veya ne yapmalıyız? Hı hı. Buyun Şimdi tabii az olsun, çok olsun bir insan bir yerde kendisine ait olmayan bir başkasına ait bir parayı veya kutlu bir malı bulmuşsa, onu yerden alırken onu emanet olarak almaya niyet edecek zaten eğer kendisine mülk edinmek için, mal edinmek için yerden kaldırırsa gasıp olur. Yani onu gasp etmiş olur ve gasp edenin günahını bir defa kazanmış olur. O sebepten dolayı eğer böyle bir şey bulduysak, lukata diyoruz biz buna, onu emanet vasfıyla bizde bulunacak ve sahibi çıktığı zaman iade etmek niyetiyle bir defa yerden alacağız. Evet. Tabii bulunan malın miktarı kıymetine göre değişebilir. Yani bir insan eğer örnek veriyorum bir ay, bir sene, e, sahibini arayacağı miktarda bir mal ise o zaman o kadar arayacak. Ve yine mesela bir ilde bir ilçede kayıp edilen malların, insanlar bir şeylerini kaybettikleri zaman kendilerine başvuracağı bir büro varsa, belediyenin mesela bir ünitesi varsa oraya teslim edecek. Ancak bulunan şey e, mesela diyelim ki bir yiyecek maddesiyse, hatta alınmadığı zaman israf olunacaksa ve orada onun kıymetine göre bir araştırma yaptıktan sonra, e, kimin olacağını Hı -hı. aradıktan sonra bulunamamışsa o alınabilir. Eğer alındıktan sonra kişinin kendisi fakirse kendisi istifade edebilir. Eğer fakir değilse fakir birine verebilir. Eğer bu bir paraysa paraysa paranın kıymetine göre bir araştırma yapmak mutlaka lazım. Bir yerde bulunmuşsa eğer oradaki insanlara esnafa soracak insan gerekirse. Ancak eğer sahibi bulunmamışsa Dolayısıyla kendisi de fakirse o insan o paradan istifade evet. edebilir. Ve inşallah yani, sahibi için de sadaka olur o. Peşine düşürülecek miktar mı yoksa değil mi? Böyle bir muhasebe yapabilir mi? Mesela hocam işte yolda biz de görüyoruz bazen 1 evet. lira 5 lira. Bunu kaybeden insan belki peşine düşmez. Evet. Ona göre o nispetli bir araştırma yapıp onu gerekli yerlere evet. kaybeden vatandaş adına verebilir. Veyahut da ihtiyacımız varsa kullanabiliriz. Çok doğru çok evet. doğru. Yani gerçekten dikkate değer bir paraysam. Yani hakikaten bazen insan kendi içinden şöyle geçiriyor. Ben şahsen çok geçirmişimdir. Cenab-ı Hak bana buldurmasın. Yani, yani hiç, kim buluyorsa bulsun ama tabii şu da var. Emin bir insanın bulmasıyla emin olmayan bir insanın bulması da aynı değil. Bazen hakikaten insanlar öyle insanlar var ki cebindeki parası belki evladını ameliyat ettirecek paradır. Belki Allah muhafaza gitmiş borç ederek o, o parayı edinmiştir. Hatta belki kredi çekerek edindiği bir paradır. Zaruri bir ihtiyacına karşılayacaktır ve düşürmüştür onu. Yani gerçekten ciddi bir imtihan. Dolayısıyla emin bir insanın alması, tabii gördüğü zaman da onu bırakmamalı. Alacak onu, elinden geldiği kadar sizin de ifade ettiğiniz gibi kıymetine göre araştırmasını yapacak, sahibine vermeye çalışacak. Evet.